Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli Kardeşlerim Peygamber Efendimiz insanlığa tevhidi anlatıyordu. Bütün peygamberler tevhidi anlatırlardı. Davet tevhid içindi. İlah sadece Allah-u Teala'ydı. Başka ilah yoktu. İnsanlar kuruntularından hareketle başka ilahların olabileceğini düşünüyor ve derin bir yanılgıya giriyordu. Varlıklara ilahi özellikler vermek insanın yakıştırmalarından ibaretti. Hakikatte varlıklarda ilahi özellikler yoktu. Onlar kendi varlıklarını bile var edecek bir güce ve bilgiye sahip değildi. Böyle olunca nasıl ilahi özellikler taşıyabilirdi? Peygamberler ve Peygamber Efendimiz bu temel konuyu insanlığa öğretiyordu. Tevhidi gölgeleyecek bütün söz ve fiillerden de uzak duruyor ve uzak durulmasını anlatıyor, öğretiyorlardı. Peygamber Efendimiz kendisinin insan olduğunu Yeri Geldiğinde Altını Çize Çize insanlığa Ümmetine Anlatıyordu Bir Gün Sahradan Bir Adam Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Geliyor Sahradan Gelen Kişi Allah Ve Sen Ne Dilerseniz Olur Diyordu Peygamber Efendimiz Anında Bu Derin Yanlışı Düzeltiyordu Sen Beni Rabbime Eş Mi Tutuyorsun Bir Daha Şöyle Söyle Allah diler savunur buyurdu Peygamber Efendimiz insanlar tarağın dişleri gibi eşittirler buyuruyordu insanlar değerli değersiz gibi algılanmasına temelden karşı duruyor ve insanların oluşturduğu bu kuruntuya yol vermiyordu Efendimiz aleyhissalatü vesselam hiçbir insanın ayrıcalıklı bir konumda olmadığını her insanın Başlı başına bir değer olduğunu Bir dünya olduğunu öğretiyordu Sevgili arkadaşlarından bir grupla yolculuk halindeydi Yolculuğun yorgunluğu kendini hissettiriyordu Peygamber Efendimiz istirahat edilmesini buyurdu İstirahat esnasında bir arkadaşı Ey Allah'ın peygamberi bir koyun kessek diyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Olur buyurdular bir başka arkadaşı ''Ya Resulallah kesme işini ben yapsam'' dedi. resul Ekrem Efendimiz olur'' buyurdular. Bir diğeri ''Yüzme işini bana verseniz ey Allah'ın peygamberi'' dedi. ''Resulullah olur'' buyurdular. Daha sonra da ''Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam ben de odun toplayayım'' buyurdular. Şerefli arkadaşları ''Ey Allah'ın Resulü lütfen siz şu ağacın gölgesinde istirahat buyurun. Biz... Odunu ve diğer işleri hallederiz diyorlardı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz İslam'ın insan anlayışını ortaya koyan manayı şöyle beyan buyurdular Elbette sizin bana iş düşürmeyeceğinizi biliyorum Ama aynı zamanda ben bir şey daha biliyorum Allahu Teala kullar arasında herhangi bir kulunun ayrıcalıklı bir konumda olmasını sevmez Bense Rabbimin sevmediği bir konumda olmayı asla kabullenmem istemem buyuruyordu. Allah'ın Resulü yeri geldiğinde bir insan olduğunu özenle vurguluyordu. İnsandı, insanlığın üstadıydı. İnsanlığın biricik örneğiydi. İnsanlığa insanlığı öğretiyordu Bedir savaşına giderken Kızı Rukiye'si hastaydı Bedir'den döndüğünde Acahver'i öğrendiğinde Doğru kızının mezarına gittiler Sessiz sessiz Gözyaşlarını inciler gibi döküyordu Rukiye'si ilk kızıydı Melekler misaliydi Kızının mezarı başında Hüzne gömülüyor Yüreği yangına dönüyor ve dualar, dualar ediyordu. O günlerde Mekke'den kızı Zeynep radıyallahu anh'a de gelmişti. Kızı, Rukiye'sinin acısını, Zeynep'in gelişine olan sevinci biraz bastırıyordu. Kızı Zeynep'ine sarılıyor, içindeki acıyı bastırıyordu. Acıydı. Kızı Zeynep'in ömrü kısaydı. Mekke'den çıkan, Mekke'nin haramileri, Zeynep'in önünü kesiyor, devesinden düşürüyor, yaralıyor ve düşük yapıyordu. O yara büyüyor, Zeynep'i fani dünyadan, ebedi aleme yürüyordu. Bu acı, Allah'ın Resulü'nü çok zorluyordu. Kızını yaralayanları, ağır bir şekilde cezalandıracağını beyan ediyordu. Kalbi, kızının acısıyla yangına dönmüştü. O, Yangının zamanında ağır cezalardan söz eden Efendimiz daha sonra onları cezalandırmaktan vazgeçiyordu. Onlardan Habab bin Esvet Müslüman oluyordu. Kızı Zeynep'i yaralayanlardandı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ona olumsuz bir cümle dahi söylemiyor, affettiğini bildiriyordu. Peygamber Efendimiz Rukiyesi'nin ve Zeynebi'nin mezarına sık sık giderlerdi. Hüzüllenir, duraganlaşırdı. Gözlerinden yaşlar dökülür ve dualar ederdi. O bir insandı. Gönlü deryalar olan bir insandı. Gönlünde insanlığın bütün asil çizgileri zirve boyutlarındaydı. Onun vefası insanı tam anlamıyla hayretlere düşürürdü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fethetmişti. Mekke fethinin ilk günüydü. Mekke sakinleri Efendimiz'i misafir etmek istiyorlardı. Ya Resulallah bizi şereflendirseniz bize misafir olsanız diyorlardı. Peygamber Efendimiz ise kendisini davet edenlere bir çadır bulabilir misiniz buyuruyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam çadırı Cennetül Mualla mezarlığında yatan eşi annemiz Hazreti Hatice radıyallahu enhanın mezarının yanına kurdurdu ve Mekke'yi fethettiği günün ilk gecesini Hazreti Hatice annemize çok yakın bir yerde geçiriyordu. Ki ömrü boyunca Hazreti Hatice annemizi hep yad etmiş, hayırla anmıştı, ona dua etmişti. Kızı Fatımasıyla beraberliği sevgiyi elle tutulur, gözle görülür bir hale getiriyordu. Kızı Fatımasını, ablalarını Alemlere rahmet olan kendi elleriyle mezara koymuştu. Babalar kızlarına derin bir düşkünlük içilenirler. Kızlar babalarına hiç dayanamazlar. Kızlar babalarına babam dediklerinde babanın ciğerleri sökülür gibi olur. Ya babalar kızım dediklerinde kızların yürekleri deprem geçirir gibi olurdu. Üç kızını kendi elleriyle toprağın bağrına koymuştu. Kalbinde acının en yakıcı ateşleri vardı. Şimdi onu minik kızı Fatıması teselli ediyordu. Baba kız tam bir dert ortağıydı. Bu nedenle Peygamber Efendimiz kızı Fatıması'na seslenirken babasının annesi diye seslenirdi. Anneler evlatlarının dert ortağıydı. Çocuklar dertlerini önce annelerini açarlardı. Anneleriyle paylaşırlardı. Anneleriyle dertleşirlerdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kızı Fatıma'sını yeğeni Hazret Ali Efendimizle evlendiriyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir insandı. İnsanı en iyi tanıyandı. Yeğeni Ali Efendimizle ciğer paresi Fatıma'sını evlendirdikten sonra Sabah namazına kalkmalarına yardımcı olmak için Altı ay her gün onların evine gidiyordu Uyanmalarına yardımcı oluyordu O bir insandı İnsanı en ileri boyutta anlayandı Hazreti Ali Efendimizin hanesine gelmişti Gonca güllerinin yüzlerini solgun gördü Belli ki aralarına soğukluk girmişti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kızı Fatıman'ın elini eline aldı. Diğer eline de Ali'sinin elini aldı. Sonra kızıyla damadının ellerini birbirine birleştirdi. Hanenin havası gülistana dönüşü verdi. Soğuk kış mevsimi bir anda sıcak yaz günlerine dönüşü vermişti. Peygamber Efendimiz kızının evinden büyük bir huzurla ayrılmıştı. Neşeli neşeli yürüyordu. Yolda sahabe-i kiramdan birisi Ya Resulallah bugün çok sevinçlisiniz diyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İki sevgiliyi barıştırdım. Ben sevinmeyeyim de kim sevinsin buyuruyordu. Bir gün Hazreti Ali Efendimiz Eşi Fatıma'ya sert davranmıştı Hazreti Fatıma çok kırıldı Durumunu babasına gelip bildirdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kızı Fatıma'sını dikkatle dinledi Ortada ciddi bir sorun olmadığını anladı Hazreti Ali Efendimiz ise hatasını anlamış Az sonra o da Peygamber Efendimizin hane saadetlerine gelmişti Geldi bir köşeye mahçup bir halde oturdu. Peygamber Efendimiz kızının kapris yapmasını önlemek için güzel tavsiyelerde bulundu ve şöyle buyurdu. Kızım hangi koca karısının arkasından böyle uyusalca gelir? Bunu düşünmelisin buyurdu. Hazreti Alefendimiz bugünden sonra daha müşrik, daha yumuşak davranmaya özen gösterdi. Kızı Fatıma radıyallahu anhe babasının hane saadetlerine geldiğinde Peygamber Efendimiz ayağa kalkar, kızının alnından öper, kendi oturduğu yeri ona verir, onu oturturdu. Peygamber Efendimiz bir sefere çıkacağı zaman en sonunda kızı Fatıma'sının evine uğrar, onunla vedalaşırdı. Seferden döndüklerinde ise önce mescide gelir, ve sonra kızı Fatıma'sına uğrar sonra da haneyi saadetlerine gelirdi. Hazreti Ali Efendimizle Hazreti Fatıma radıyallahu anha validemizin evlendirilmesinde Peygamber Efendimiz kızı Fatıma'sıyla Hazreti Ali Efendimizi evlendirdikten sonra onların evleri Peygamber'in evinden bir hayli uzaklaşmıştı. Ama Efendimiz aleyhissalatu vesselam Kızı Fatımasını görmeden duramazdı Kendi evinin çevresinde ev aramaya başladı Sahabe-i Kiram peygamber efendimizin ev aradığını öğrenince Efendimiz'e en yakın noktada olan bir sahabi Evinin müsait olduğunu bildirdi Peygamber efendimiz kızının evini kendisine çok yakın olan eve taşıdı Artık kızını her gün görebiliyordu Peygamber Efendimiz kızının evine geliyordu. Kızının üzerinde deve kılından yapılma kalın bir elbise gördü. O giyilecek en kaba, en rahatsız edici ve en ucuz elbiseydi. Bu durum Efendimiz'i üzüyor ve gözleri yaşarıyordu. Bir devlet başkanıydı ve o toplumun lideri olmasına rağmen kızına servetler bağışlamayı hiç düşünmedi. Fatıma'sına Fatıma kızım Bugün zorluklara ve yoksulluğa Güğüs ki Yarın kıyamet gününde Cennetin nimetlerine kavuşabilesin buyurdu Bir defasında da Kızının üzerinde zinet eşyalar görmüştü Efendimiz aleyhissalatü vesselam Bundan memnun olmamıştı Ve memnun olmadığını da Beyan buyurmuştu O bir insandı Hayatı en sade olandı insanlarla en çabuk kaynaşandı. Zira Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam insanları en çok sevendi. İnsansa kendini sevene yönelendi. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem arkadaşlarıyla candan dostu, candan dostlardı. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden